Saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radyo Ağustos. Paralüs, günaydın. Radyo Agos'tan merhaba. 18. kez yine cumartesi sabahıyla karşınızdayız. Bugün Açık Radyo'nun, Üftade Sokak'taki stüdyolarındaki son programımız bizim. Açık Radyo biliyorsunuz Tophaniye, Tütün Deposu'nun hemen yanındaki yeni ve güzel stüdyolarına taşınıyor. Burası da güzeldi, buraya da alışmıştık ama. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren oradan sesleneceğiz Hayırlı uğurlu bir eşik olsun Açık Radyo için ve hepimiz için ee, Bu haftanın e, gündemine e, geçelim Agosta ee, Aynı zamanda tabi Türkiye'nin de çok yoğun tartıştı. Abdullah Hocalı'nın İmralı Adası'nda BDP'li milletvekillerinden oluşan heyetle yaptığı görüşmenin Tutanaklarının basına yansıması üzerine hazırladığımız Ee, özel bir haber diyeceğiz Uygar Gültekin'in e, arkadaşımızın hazırladığı özelliği de şuradan kaynaklanıyor. Tabi İmralı tutanakları e, gerek iktidarın basına... E, Müdahalesi açısından gerek içeriği açısından bu tutanakları kimin sızdırdığı, ne sebeple sızdırdığı açısından çokça tartışıldı. Ama her ne hikmetse Öcalan'ın Ermeni Rum ve Yahudi lobileri şeklinde özetlenebilecek bölümleri es geçildi. Biz biraz işin o boyutunu ele almak ve açmak istedik. Evet geçen perşembe tutanaklar yayınlandı milliyette pek çok yerde daha sonra alıntılandı ve 10 gündür de çok tartışılıyor. En az değinilen boyutlarından biri bu olduğu gibi görünüyor. Yetfart Danzikyan Radikal Komiteli'de çok güzel bir yazı yazdı. Ondan iki gün sonra Ezgi Başaran yine Radikal'de bu konuda Kürt siyasetinin suskunluğunun çok doğru olmadığını vurgulayan bir yazı yazdı. Ve da bu hafta hem Hayko Bağdat'tan hem Danzikyan'dan Foti Benlisoy'dan görüş alarak uygar bir haber E, hazırladı. Sen yazdın, ben yazdım. E, kendi aramızda tartışıyoruz gibi bir durum var ama e, kalabalıklar için bu konuyu tartışan e, Kürt sorununda çözüm sürecini Öcalan'ın söylediklerini, hükümetin yaptıklarını tutanakları tartışan e, kalem erbabı, aydınlar, entelektüeller bu boyuta genelde pek e, değinmediler. Bu da aslında işin e, bir anlamda vahametini ortaya koyan bir şey. Neden e, önemsiyoruz bu meseleyi? Yani Öcalan'ın birkaç cümleyle ifade ettiği Ee, Anadolu'dan çıkarılmış olan Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin bir tür öfkeyle e, Kürt-Türk barışını istemediği e, ve buna engel olmaya çalışacaklar lobi faaliyetleriyle gibi e, aslında çok da ipe sapa gelmeyen e, değerlendirmeler bizi e, neden bu kadar e, ilgilendiriyor Karin? Bu haliyle çünkü bu dil üzerinden tesis edilecek barışa inanmak fazlaca kolay değil. Yine senin vurguladığın üzere zaten devletin bildik söyleminin de fersah fersah gerisi bir söylem. Her noktada olası olan şüpheli haline gelen Ermeniler için. Yine senin deyimin hayatı daha zorlaştırmaya e, Teşne özellikle de bu e, Öcalan'ın sarsılmaz karizmatik liderliği altında sorgulanamaz haldeki e, söylemleriyle e, Kürt hareketinin de hareket edeceği e, hatırlanırsa. Yani şimdiye kadar tepki gelmemesi bile durumun vehametini gösteriyor. En azından bir endişe duyulabilir. Çünkü... E, çok dogmatik çok e, hakikaten e, devlet söylemini tekrarlayan içinde paranoyalar barındıran ve hiçbir yere hizmet etmesi beklenmeyecek e, sözler. Elbette yani pazarlık süreci açısından e, belki pragmatik siyaset açısından bir anlamı vardır. E, ama hani bizim durduğumuz yerden uyandırdığı endişe daha ağırlıklı. BDP'nin suskunluğunu çok anlayamıyorum. Elbette ki şöyle baktığınız zaman anlamak mümkün. Yani Abdullah Öcalan'ın Kürt hareketinin tartışmasız lideri, siyasi iradesi defalarca beyan edildiği şekilde. Bunda çok fazla tartışılacak bir şey yok ama siyaset biraz da hani sağdakini de soldakini de yanınızdakini fazla incitmeden birilerinin gönlünü alabilme sanatı aynı zamanda. Ben öyle anlıyorum en azından. Yani Abdullah Hocalar'ı zor durumda bırakmadan burada verilmesi gereken mesajı da verebilmeliydi ee, Kürt hareketi. illa Abdullah Hocalar'ın her şeyini yani bu konudaki tavrını reddetmek kökten reddetmek gibi sert bir çıkış beklemiyoruz. Ama Kürt siyasetin bugüne kadar bu anlamda çizdiği çok da yanlış olmayan bir yol var yani çoğulcu çok kültürlü siyaset 1915 konusunda gayrimüslimler konusundaki tavrı ile ilgili onun onun savunulması anlamında. Bir çıkış gerekiyordu. İlla çıkış olmasında da gerekiyor. Bir söz gerekiyordu ama maalesef o sözü biz uğraşmamıza rağmen alamadık. Aysel Tuğluk'tan görüş aldı Uygar Gültekin ama Aysel Tuğluk kusura bakmasın pek bir şey söylemedi. Mağdurların büyük bir mağduriyet üzerinden ve büyük mücadelelerle gelen Kürt hareketinin açacağı Harekete O yeni dile açıkçası çok ihtiyaç var. Ee, özellikle o taraftan gelen e, Ermeniye'ye yönelik e, bu tip e, söylemlerin daha da incitici olacağını e, ve hiçbir şekilde e, tam anlamıyla tesis edilebilecek e, barışa inandırıcılığının kalmayacağını düşünmek herhalde... E, Anlaşılır olsa gerek. Yani bu kaygıların e, gitmesini ve karşılık bulmasını ümit ediyoruz. Yoksa bizim kendi aramızda bunları dile getirmemizin tek başına bir anlamı yok açıkçası. Görülm görül görülmesi ve e, ona mukabil de e, bir karşılığının gelmesi. Yani şöyle e, çok temel bir itirazımız var. Çok temel bir kaygımız var. Barışı çok istiyoruz. Herkes kadar bu ülkedeki. Belki herkesten de çok istiyor bile olabiliriz emin değilim. Ee, ama bu barışın birilerini dışlayarak birilerinin omuzlarına sırtlarına basarak onları ezerek o, olabilecek bir barış olmaması gerektiğini düşünüyoruz öyle bir şeyin barış olmayacağını zaten e, biliyoruz bunun için bu kaygımızı e, dile getiriyoruz güçlü bir şekilde umarız e, duyulur. Bir diğer haberimize geçelim. O da e, seçimler boyunca sessizliğini, dinginliğini, durgunluğunu hatta koruyan Ermenistan'da birdenbire harekete geçen e, muhalefetle ilgili Ermenistan'da siyasetin kalbi özgürlük meydanında atıyor başlığıyla Lilit Kasparya'nın e, Ermenistan'dan doğrudan bildirdiği e, bir haber var önümüzde. Raf Hovannisian'ın seçimlerden sonra başlattığı e, hareketlilik devam ediyor ve özgürlük meydanı bir kez daha bütün bu sürecin merkezi haline gelmiş durumda. Evet dediğim gibi ve programda da defalarca aslında konuştuğumuz gibi Ermenistan'da seçim öncesi hiç heyecan yoktu. Çok nereye gideceği belli bir sandık süreci yaşandı. Ama seçimin hemen ertesinde Rafael Isyan, ikinci olan aday yüzde otuz yedi resmen oy alınca seçimdeki hileleri vesaire de öne çıkararak ki böyle şeyler yaşandığını biliyoruz yabancı gözlemciler bunu çok önemsiz görse de iktidarı devralmak Sarkisyan'ın yerine kendisinin cumhurbaşkanı olması gerektiği yönünde gösterilere başladı ve muhalefetten de önemli destek aldı. Kendi dışındaki Miras Partisi dışındaki diğer partilerden de destek aldı. Hovanisyan'ın sınavı demiştik o zaman Agosta. Yani sadece kendi şahsını öne çıkarmayan, muhalefeti bütünleştiren, muhalif güçleri etrafında toplayan bir figür haline dönüşebilirse bu dönemde üzerine düşen rolü fazlasıyla yapmış olur demiştik gerçekten de öyle davrandı Rafyovanisyan çok barışçı bir söylem kurdu söyledikleri sert olsa da hiçbir zaman şiddeti içermedi bu Ermenistan siyasetinde demokratik bir dönüşüm adına bir umut teşkil ediyor. 9 e, Nisan'da e, Ser, Serkisyan'ın ikinci dönemi için resmen o kazanan olduğu için yemin töreni var. Onu hedef göstermiş ve Serkis'in o güne kadar iktidarı devretmesini istemiş. Böyle bir şey olmayacaktır. Onu çok iyi biliyoruz. Ama görünen o ki böyle bir şey olmayacak diye ülkede şiddette yaşanmayacak. Bu sevindirici bir parantez bilgisi ve belki bu haftaki sayımızda daha vurgulamamız gereken, üzerine çalışmamız gereken konu Mayıs ayında e, Yerevan Belediye Başkanlığı seçimleri var. Ve oradan aldığımız bilgiler Yerevan Belediye Başkanı'nın çok kritik olduğunu, ülkede siyasi gücü, ekonomik gücü elinde tutan önemli bir makam olduğu ve halkla doğrudan temas, halkın büyük çoğunluğuyla, çünkü Ermenistan'ın nüfusunun yarısı Yerevan'da yaşıyor sonuçta, temas etme, onlara hizmet etme şansı olduğu için bu seçimlerin çok kritik olduğunu söylüyor oradaki uzmanlar. Ve eğer muhalefet 9 Nisan yerine Mayıs ayına, Böyle hızlı bir örgütlenmeyle iyi bir aday çıkarıp yan yana gelebilirse eğer e, Sarkisyan'ı ve mevcut iktidarı çok zorlayabilir önümüzdeki yıllar için belediye başkanlığını aldığı takdirde. Biz Zaten de... anlaşıldığı kadarıyla da e, muhalefet e, senin de o bir zamanlar... E, Orta sayfamızda konu ettiğimiz e, şekliyle uzun vadeli bir e, planlama içinde gidiyor gözüküyor değil mi? E, şu an çok yoğun bir heyecan var muhalefette benim gördüğüm kadarıyla. Yani bir devrim gerçekleşiyormuş havası var ama o benim gördüğüm kadarıyla e, çok içeridekilerin heyecanı. Aslında ülkenin genelini kapsamış bir şey değil. Ben o yüzden biraz daha sakin olmak, biraz daha soğukkanlı bir şekilde 4 yıl, 5 yıl sonrasına hazırlanmak gerektiğini düşünüyorum. Ermenistan'da iki kanadın çarpışmasının daha anlamlı olabilmesi ve siyasi bir dönüşme yol açabilmesi için. işte o uzun vadeli dediğimiz şeyin ilk adımı da Mayıs ayında yapılacak Yerevan Belediye Başkanlığı seçimleri gibi görünüyor. Evet. Sınırın kapasılı olmasına rağmen Türkiye-Ermenistan arasını daha da yakınlaştıracak bir diğer gelişme var. Ayanist Turizm tarafından düzenlenen Van-Yerevan uçak seferleri 3 Nisan'da resmen başlıyor buna dair söyleyebileceğin içeriden bir bilgiler var mı? E, bu da e, biraz küçük gördüğümüz ama önümüzdeki sayıda daha büyütmemiz gereken bir haber bence. Bir yönüyle çok sevindirici. E, senin dediğin gibi sınır kapalı olmasına rağmen bir şeyler yürüyor. Ve belli bir ihtiyaç var demek ki Van'la Yerevan arasında ticari anlamda. Belki kültürel turizm anlamında. E, ve Ayanist turizm bence çok önemli bir şey kalkışmış. E, Borajet'le e, anlaşarak her hafta iki defa E, Yerevan Van uçuşları yapılacak. Uçuşlar 45 dakika olacak çok yakın iki şehir birbirine. E, İstanbul Yerevan uçuşlarından çok daha ucuz olacak. Ben en son gittiğimde 600 dolara gittim geldim. Sanki Amerika'ya veya başka bir kıtaya gidiyormuş gibi. E, belki de birileri için İstanbul'dan Van'a uçmak Van'dan Yerevan'a uçmak daha mantıklı e, hale gelebilecek ekonomik açıdan. E, Bir yani iç bilgi olarak şunu da söyleyebiliriz bu uçuşlar yapılıyor demek ki hükümetin devletin de onayı var bir yanıyla çünkü öyle bir şey öyle bir onay olmadan böyle bir tabii. şey mümkün olamazdı bu da sevindirici sınır açılsın tabii ki açılmalı. Türkiye siyasetini bu anlamda tamamen Aliyev siyasetine bağlantılandırmamalı ama maalesef el, eldeki gerçek bu böyle oldu böyle gelişti Erdoğan böyle tercih etti çeşitli nedenlerle ama sınırın kapalı olması tam bir ilişkisizlik hali anlamına gelmiyor Devletler ilişki halinde olmasalar bile e, halklar şirketler insanlar sivil toplum sanatçılar yan yana gelip bir sürü şey yapabiliyor burada bütün Anadolu'yu ve Kafkasya'yı aslında içine alan bir birliktelik mümkün. Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı da içine alan, buralarda bunun için istekli olan insanları içine alan e, birçok şey yapılabilir. İşte Ayanist Turizm'in yaptığı da e, ticaret alanında ve iletişim alanında, ulaşım alanında böyle bir şeye tekabül ediyor. Bu, bu sevindirici, bunlar devam etmeli tabii ki. Türkiye Ermenilerinin... E Ermenistan kadar e, diasporayla ve e, Orta Doğu Ermenileriyle olan e, bağlantılarının da e, özellikle Suriye sonrası e, hareketlendiği ve giderek e, Lübnan üzerinden gerek sanatçılar, e, gazeteciler, e, akademisyenler gerekse halkın kendi temaslarıyla arttığı dönemlerden geçiyoruz. Bizim içimizden de kıymetlimiz Çınarımız Sarkis Seropyan Beyrut'a Mesropyan Okulu'nun konuğu olarak gitti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ranting kompozisyon yarışmasına kazanan öğrencilere ödüllerini vermek üzere gitti. Ama bu herhangi bir ziyaret gibi kalmadı. Yankıları bir parça daha geniş ve azıcık konuşulmaya değer. Evet Baron Seropyan epey kalabalık bir dinleyici toplumuna hitap etmiş yaptığı konuşmada. Ben 3 sene önce gittiğimde aynı şansa sahip olamamıştım. <gülüyor> Açıkçası. Iskanç e, mısın sen? Olabilir. <gülüyor> e, ilan edilmemiş bir tür boykot gibi bir şey vardı aslında o zaman. E, yani e, Beyrut'ta Taşnak Damarı çok güçlü. Taşnak Partisi çok hakim. E, ve Türkiye'den gelen her şeye bir tür şüpheyle yaklaşıldığı için... ya ...Agostan gelse bile e, bir Ermeni... E, Bile olsa Türkiye'den gelen birine e, Haygazen Üniversitesi'nde yapacağım konuşmada öğrencileri göndertmediler. E, çok küçük bir e, gruba hitap ettim. Ama mesela Ancar Köyü'nde yaptığım konuşma benim de doluydu. Yani o kadar da e, kıskanacağım bir şey yok. Yani baskı olmadığında <gülüyor> e, olabildi kalabalık. Burada asıl söylememiz gereken şey şu. Vahak'ın Vahak yan arkadaşımız Beyrut'tan yazdı bu seyahati bize. Geçen hafta Vahak'ın şuna dikkat çekmişti. E, özellikle Lübnan'da Türkiye'ye İstanbul'a, Türkiye'li Ermenilere, Anadolu'ya çok yoğun bir ilgi var son yıllarda. Geçmişte de elbette ki uzaktan bir ilgi vardı ama bu asla işbirliğine, buralara gelip gitmeye, gezmeye, insanlarla tanışmaya yol açmıyordu. Uzaktan sadece bir takım stereotiplerle insanlar bakıyorlardı Türkiye'ye. Burada yaşanan bir takım değişimler Hrant Dink'in başardığı Anlatabildiği şeyler Belki cinayetiyle bir anlamda Ortaya çıkan bazı gerçekler Diaspora'daki Ermenilerin artık Türkiye ile daha çok temas etmeleri Gerektiğine dair bir fikir Değişimine yol açtı Bu bazı kalıplardan dolayı Bazı önyargılardan dolayı ilk anda belki her zaman çok olumlu Sonuçlar vermeyebilecek bazı yanlış Anlamalara da sebep olabilecek Ama devam edilirse ısrarlı olunursa Doğru kanallar kurulabilirse, doğru iletişim kurulabilirse çok olumlu olabilecek ve bizim de açıkçası Agos olarak çok parçası olmaktan memnun olacağımız bir gelişme. Seropya'nın ziyaretinde bu yönde bir adım İstanbul'a Beyrut arasında kurulmuş önemli bir bağ olarak görebiliriz tabii ki. Bir diğer açtığımız pencere diyelim... Fatih Gökhan Diler arkadaşımız ve Berç Arapya'nın fotoğraflarıyla kum kapı balık hal haliydi. E, kum kapı balık hali e, 2014'te Beylikdüzü'ne Gürpınar'a yollanacak. E, ihaleye gidilmiş ve inşaatında da 2014 olmadan tamamlanmasının planlandığı ortaya çıkmış. E, bu haliyle aslında e, bir nevi veda anlamı taşıyor e, orta sayfa. E, ve E, veda anı aslında bir e, tanışma da ifade ediyor Sonuçta e, hepimizin yolu her dakika bu ah, hale düşmediğine göre e, Oradaki hayat ikide üçte gecenin bir vakti balıklar geldiğinde e, onları karşılayanların Bugün bizim ismini e, bile bilmediğimiz o tabirleri e, Kaşarcılar, Yalelliler, e, Galaganlar, Madrabazlar e, Dolayısıyla bir koca dünyanın kapısı açılmış Bu haliyle tabi işin romantik boyutu ama e... Fatih Gökhan Diller ile müdavimi oldular defalarca gittiler <gülüyor> biri yazmak için e, röportajlar yapmak için biri fotoğraflamak için e, gerçekten insan hikayeleriyle çok dikkat çeken ve fotoğraflarıyla da çok şey anlatan bir dosya oldu. E, açıkçası ben kum da oturdum o balık hali şu anki haliyle e, hiçbir şey ifade etmiyor çok soğuk dışarıdan bakıldığında öyle bir balıkçı köyü duygusu asla yok. Ee, orası aslında özelliğini 1950'lerden sonra Adnan Menderes'in Kennedy Caddesi'nin yapımı Sahil yolu yapımından sonra Kaybetti ve biz o, o, o günleri Öncesini Ara Güler'in fotoğraflarından Biliyoruz Aras Yencil'in bastığı kitapta da e, o, o Balıkçı Köyü'nün aslında ne kadar Gerçek bir hayatı Ee, yaşadığı görülüyordu Şimdiki öyle değil Balıkali öyle bir şey değil Gürpınar'a taşınıyor olması e, Sebebiyle biz haber yaptık Ama benim için çarpıcı olan O soğuk binanın bana soğuk gelen binanın içinde de insanların var olduğu yaşadığı e, Ekmek parasını çıkardıkları e, Bunun için mücadele verdikleri e, Göçmeniyle Erzincanlısıyla Karadenizlisiyle Orada yine de bir hayatın olduğunu Bana hatırlattığı için bu dosya e, Benim için kıymetli Ee, bu hafta e, müziklerimizi hazırlayan Altuğ Yılmaz, e, 8 Mart dolayısıyla e, kadın şarkıcılardan oluşan e, ve e, işte bütün kataları dolaşan bir program e, uygun görmüş. E, dolayısıyla ilk şarkımız e, Afrika'dan gelecek. Afrika olarak Afrika ana olarak tanınan Güney Afrikalı şarkıcı Miriam Makeba'dan. Kendisi 1950'lerde müziğe başladı. Tabi oralarda müzik sadece müzik olarak kalmıyor. Apartheid'e karşı duruşu ve Mandela'ya verdiği destek nedeniyle 60'ta vatandaşlıktan çıkarıldı. Ülkeden uzaklaştırıldı. Irkçılık karşıtı mücadelenin sesi oldu. Kendisinden Hausa dilinde geleneksel bir şarkı Oksakam'ı dinliyoruz. Whoa. The seven and ten, the five and nine, the seven and ten, the five and I can't let gallekoi ipreya latange <laughs> dukire lele patama mangi sonto dequte avastavana kam katavana ganto lepa koi bu pata avastavana kam katavana ganto Na kunge kunge, leli pa chawa mage, ojoje kujje. Hayke lete, ipya Aslında bu haftanın haberi bizim açımızdan Samatya saldırılarının ve Samatya cinayetinin zanlısının yakalanmış olmasıydı. Bu konuyu konuşacağız şimdi birkaç dakikalık bir süreyle. Çarpıcıydı. Neticede etnik veya ırkçı saldırılar olarak nitelip nitelemeyeceğimizi konuştuğumuz tartıştığımız bunun aydınlanmasını istediğimiz arda, arda saldırıların faili. Kurbanların etnik kökeninden bir Ermeni çıktı. Ermeni cemaati içinden biri çıktı. Hepimiz için herhalde bütün Türkiye için çok şaşırtıcıydı. Açıkçası bu bilgi ortaya çıktıktan sonra bize yönelik, Agos'a da yönelik bir takım çıkışlar oldu. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Gördüğünüz işte Ermeni çıktı, Türk değilmiş. Siz bu işi kaşıyordunuz. Bakalım şimdi ne diyeceksiniz tarzı tepkiler oldu. bunun bunu çok hak etmediğimizi e, düşünüyorum. Yani iki kollu hak edilmediğini ben de düşünüyorum. Bir tanesi zaten olabildiğince sağduyulu bir ton tutturuldu. Hiçbir zaman e, failin üzerine giden değil bilakis Ermeni toplumunun e, yaşadığı korkuyu e, anlatan ve bunu anlaşılır kılan bir yayın yapıldı. O korku da aslında hep baki. Yani bugün e, evet cinayetin Zanlısı Ermeni çıktı, üstelik de Samatya'da pek çok kişinin tanıdığı, çok talihsiz bir hayattan gelmiş, baştan kaybetmiş bir insan portresi olarak çıktı. Ama bu hala o korkuyu, insanların e, hissetmiş olduğu korkuyu, korkunun kökenini geçersiz kılmıyor. E, yani bu anlamda hiç provokatif yayın yapılmadığı için e, haksızca bir de bilmiyorum ne zannediliyor böyle bir... E, E, tuhaf e, sapkın bir görüş olabilir mi yani biz e, saldırgan Türk çıksın mı istiyor olacaktık hı hı. yani bunu dileyebilir miyiz ya da e, Allah aşkına Hani e, ne güzel ırkçı saldırı çıktı diye o Hezeyan içinden yaşamak e, burada buradan yaratılacak bir bir e, atmosferi dilemiş olabilir Zaten miyiz? Zaten saldırganın etnik kökeni veya hangi dinden olduğu falan meselesi hiç önemli değil. Hiçbir zaman önemli değil. Olmamalı. E, bu hataya biz de düşersek elbette ki bizim de eleştirilmemiz gerekir. Burada saldırının arkasındaki bir siyasi motivasyon veya örgütlü bir e, çaba Ee, örgütlü bir Ermenileri Samatya'dan dışlama çabası mı var diye e, kaygılandı insanlar ve bizde ve bütün kamuoyu da aslında öyle çıkmaması eğer öyle değilse e, sonuçta biz anlıdan söz ediyoruz itiraf etmemiş ama çok büyük olasılıkla o o konuda çok ciddi bir şüphemiz yok yani polisin doğru bilgileri verdiğini tahmin ediyoruz bugüne kadarki tavırları e, çok yanlış değildi e, neticede kimseyi e, üzmeyecek yani e, ırkçı saldırı olsaydı daha çok üzülecektik daha çok korkacaktık. Biz biraz e, bizim açımızdan çarpıcı olan belki benim de e, aynı okulda okumuş olmamın e, aynı yetimhanede, aynı çatı altında yaşamış olmamın saldırgan e, Murat Nazaryan'la e, etkisiyle biraz daha işin insani boyutuna eğildik. Murat Nazaryan'ın nasıl bir hayattan geldiğini anlatmaya çalıştık. O tür bilgilere ulaşmaya çalıştık. E, şahsen benim adıma birkaç Ders çıkıyor aslında bütün bu olaydan. Eğer saldırgan mesela Türk kökenli olsaydı aynı insani arka planı arayacak mıydık diye kendi kendime sordum. Belki de aramayacaktık. Ve Türkiye'de yaşadığımız ortam bizi içine alan ortam maalesef bu konuda olumsuz cevap vermemize neden oluyor. Keşke öyle bir ortam olmasaydı da biz her türlü olayda daha insani olana, insan ruhunu şekillendiren bazı etmenlere, etkenlere, Dikkat çekebilseydik bir de biz hani başından beri bu konuda tam aydınlatılmadan tam bilgiye sahip olmadan etnik saldırı ırkçı saldırı tabirini kullanmayalım derken Bunda acele edenler de oldu bence onların da bir anlamda bir özel içine girmeleri gerekiyor çünkü Yani çok acele ettiler mutlak bir ırkçı saldırıdır demekte bazı gruplar insan hakları dernekleri Ee, belki de onların dikkat çektiği şeyin acısı Agos'un üzerine yapıştı ve Agos'a o yüzden insanlar tepki gösterdi. Ee, bu, bu konularda biraz daha sakin, biraz daha soğuk kanlı olmakta sanki yarar var. Hepimiz adına çıkarılacak ders bu gibi görünüyor. Ee, programa yine bir müzikle devam edelim. Ee, Rayza Magridiçian konuğumuz olacak. Magridiçian müziğe 60'lı yıllarda başlamış, 70'li yıllarda da ününün zirvesine kavuşmuş. Vokal kullanımı, şarkıların düzenlemelerinde deneysellikten kaçmayan, Caz'a da meyleden Ermenistan'ın popüler müziğinin önemli isimlerinden biri. Halk sanatçısı unvanı almış bir müzisyen. Geçen yıl 70. yaşını kutladı ve bize Seres Kahnit olmana e, sırrım, Sev, e, aşkın sevdam, sevdam e, gizli kalsın, kalsın diyor. Bu arada bu şarkı benim çocukken böyle 8-9-10 yaşlarındayken en çok sevdiğim böyle yüksek sesle söylediğim şarkıydı. O zaman sana gelsin. Tamam bana gelsin. Radyo Ermeni toplumunun kangrenleşmiş bir sorununu tartışacağız şimdi. Stüdyomuzda düşünce platformundan Tatyos Bebek var. Hoş geldin Tatyos abi. Hoş bulduk. Pariloiz herkese. Ee, düşünce platformu Ermeni toplumunun sorunlarına e, dertlerine derman bulmak için e, bir grup e, Aydın'ın e, Ermeni cemaatinin meselelerini önemseyen bir grup insanın yan yana gelerek oluşturduğu ve çözüm önerileri önermeye, çözüm üretmeye çalıştığı Bir platform ee, ve e, ilk faaliyetlerinden biri de Ermeni vakıflarının seçim yönetmeliğine dair bir öneri hazırlamak oldu. Bir taslak hazırlamak oldu. E, bu meseleyi tartışacağız şimdi çünkü e, çözümsüzlük var, bir takım krizler var. E, bu konulara vakıf olmayan e, dinleyici açısından çok sıkıcı olabilir. E, ama biz olabildiğince basitten başlayarak bu konunun neden önemli olduğunu bizim için anlatmaya çalışarak başlayalım ki belki birilerini daha vakıf kılabiliriz birileri için daha ilgi çekici kılabiliriz konuyu Dolayısıyla belki öncelikle Tatriyus abi şundan başlamak gerekiyor. Neden böyle bir taslağa ihtiyaç duyuldu? Ne ters gidiyordu? Biz seçimler denen şey nasıl yapılıyordu ki vakıflarda nerede bir ben, sorun çıktı? Ben daha gibi? basitten alayım mı? Daha en basitten. 10 <gülüyor> <on> derece değilsin <gülüyor> bakayım durum? Peki. Ee, yani bil, bilmeyen zaten. insanlar olabilir. Sonuçta açık radyo dinleyicilerin Vakıf nedir her, falan her, bir her, Vakıf nedir falan <gülüyor> Vakıf nedir <gülüyor> kadar o kadar da değil <gülüyor> ama Ermeni vakıfları e, bizim hayatımızda Ermeni toplumun hayatına neden önemli nasıl bir önem taşıyor onu bir anlatabilirseniz. Aslında vakıflar e, bilindiği gibi sadece kelime anlamıyla değil Türkiye'deki olduğu gibi değil azınlıklar için çok daha farklı anlamlar taşıyor. Vakıflar toplumların ortak değerleri, e, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla o azınlıkları ayakta tutan, yani bizim cemaati şu ana kadar ayakta tutan e, yapı taşlarımız kurumlarımız aslında bizim. Başka da öyle çok kurumlarımız yok. O bizim. kurumlar arasında yani vakıfların desteklediği kurumlar arasında hangileri var? E, kiliselerimiz var, evet. okullarımız var. Bunlarla işte bu tür hastaneler bir tür var. hastaneler var ihtiyacı ortak ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz şeyler yapıyor vakıflar. Yani e, Türkiye'deki azınlık topluluklarının sosyal günlük hayatı ekonomik hayatı ve kültürel yardımseverlik hı. anlamında da yani toplumsal dayanışma anlamında hı. da vakıflar kanalıyla yürüyor bu cemaatlerin yoksulu yetimi. Yaşlısı, ihtiyarı, hastası, bu vakıflardan üretilen değerlerle öyle. ekonomik verilerle Aynen öyle. E, hayatta kalabiliyor. Yani bir bir biçimde vakıflar toplumun dinamoları. Evet. Peki, e, sorun ne? Nerede sorunlar yaşanıyor? Şimdi? E, şimdi sorunlar şöyle. E, aslında e, Türkiye'de özellikle e, son dönemlerde e, bu hükümetin e, politikalarıyla birlikte. İşte ge, ge, özellikle ge, daha önce alınan e, ve şu an iade, iade edilmeye başlayan mallarla birlikte e, vakıfların e, gelirlerine bir artış oldu. Bir artış olmak e, oluyor giderek de olacak. Hem iade edilen mülkler var evet. hem İstanbul'un kentsel dönüşümü de vakıfların sahip olduğu da, evet. mülkleri daha değerli kılıyor. Daha değerli. Bir takım anlaşmalarla evet, evet, gelir yani. artışı gibi şeyler evet, yaşanıyor. Evet. E, fakat şimdiye kadar... Bu vakıflar iyi yönetilmiyordu. Bundan sonra dedik ki biz... E, Tekrar araya gireyim. Vakıf yönetimleri iyi yönetilmiyor. Yani bunların birer yönetimleri var. Tabii yönetimleri Na, var. Nasıl seçiliyor bu yönetimler? Yönetimler... E, şimdi daha önceki yönetmelik yönetmeliğe göre e, isteyen ilçe bazında, isteyen bölge bazında, isteyen... İl bazında seçim yapabiliyordu. Yani, yani o e, vakıfların seç, kendi tercihlerine bağlıydı. Seç, yeni basitten giderek soruyorum. Seçim e, nasıl yapılıyor? Kim seçiyor? Bak, o ilçede, o da o bölgede oturan e, Ermeni toplumu seçiyor. Evet. Yani Hı. halk oy kullanıyor. Evet, kendi vakfının e, üyesi olduğu, hizmetinden yararlandığı vakfın Hı. yöneticisini seçmek için. Evet, Bu evet. demokratik bir süreç aslında. Aynen öyle evet. E, Fakat e, şeyler son dönemlerde bu vakıflardaki artan gelirle birlikte e, dedik ki biz bu vakıfların daha yönetilme şansı var. E, şimdiye kadar vakıflar ne yazık ki e, ehil olmayan tarafından e, yönetiliyordu. Onlar çok fedakarca yapıyorlar da bu işi. Onları ben e, özelleştirmek istemiyorum. Fakat daha iyi yönetilebilir, daha planlı yönetilebilir, daha koordine çalışmalarla, vakitler yönetilebilir. E, ve biz dedik ki toplumun birçok sorunları var. E, bu e, oluşacak yeni değerlerle birlikte işte hani i, iade edilen mallar, kentsel dönüşümün getirdiği rant diyelim ne dersen de e, onlarla birlikte bu ortaya çıkan değerlerle toplum daha e, müreffeh biçimde yaşayabilir eğitim daha kaliteli bir eğitim verilebilir topluma. E, ve bedava eğitim verilebilir belki de. Sağlık e, bütün topluma belki de e, bedava yakın ücretlerle verilebilir. Bakıma muhtaç olanlara yardım yapılabilir. E, yaşlılara bakım yapılabilir. Bütün Aile bunlar, yardım yapılabilir. bunlar şu anda yapılabilir ama e, an yapılmıyor. Sizin dediğiniz anlamda ha. ehil yöneticiler yapılmıyor. seçilmediği için yapılmıyor. yapılamıyor. Yapılmıyor. Peki neden ehil yöneticiler seçilemiyor? O seçim sistemindeki sorun ne? Biraz önce girdiğiniz seçim sistemindeki sözcüğüm daha dar bölgede yapıldığı için daha manipatif e, insanların cesaretini kıran e, ne yazık ki şimdiye kadar bazı böyle e, yönetici e, sınıfımız bizim daha e, üst düzey e, kendini öyle hisseden e, daha şeyi toplumu, e, toplumu daha küçümseyen e, kendi Ee, ...daha çok toplumun yararına değil de kendi kişisel e, ön, öne, öngörüleriyle davranan, e, ilerleyen planma yapmayan bir biçimde yönetiyor vakıfları. Mesela seçimin dar bölgede yapılıyor olmasının yarattığı soruna bir örnek olarak Beyoğlu'nu anlatabilir misiniz? Beyoğlu Şimdi dar bölgede yapıldığı, yapıldığı için de seçimler manipüle ediliyor, Rahat rahat manipüle edilebiliyor. Mesela bizim Beyoğlu'nda çok büyük bir vakfımız var ve bu vakıf gerçekten yaklaşık 30 küsür yıldan beri aynı yönetim tarafından ve aynı yönetici tarafından yönetiliyor. Oysa oranın müthiş bir geliri var, büyük bir geliri var, bir potansiyeli var ve buradan top toplum yeteri kadar yararlanmıyor. Kaç kişi oy kullanıyor onun seçiminde şu anda? Ee, son seçimlerde e, iki liste olduğu için biraz arttı sanıyorum bin civarında falan oy kullandı ama seçim oy kullananların sayısı çok azdı. E, en son seçimde çünkü bin kişinin oy kullandığı seçim iptal edildi evet. Bakım, hilelerden yolsuzluklardan dolayı en son seçim iyice dar bir listeyle yapıldı ve 235 200 kişi küsür oy kullandı. Küçük kişilerle. Evet. Tabi tabi Yani e, şey hep bütün evet bütün akımlarda öyle. Mesela şeyde. Balat'ta Eyüp'te öyle seçimler oldu orada 18 kişiyle seçim yapıldı işte Beykoz'da benzer şeyler var Büyükdere'de yine böyle bir ailenin sanki hükümranlığında olan bir vakıf var oradaki vakıf kendi kendini seçtirdi üstelik gitti kilisenin malı da sattı. Yani, zaten bu, bu Vakıflar Genel Müdürlüğü de seçimlerde yaşanan Tabii. bütün bu yolsuzluk ve son e, iyice ay yuka çıkan e, sorunlar nedeniyle cemaatlerden yeni taslak hazırlamalarını istedi değil mi? Yani böyle bir talep zaten geldi. Masaya için... girdi zaten herkes itiraz etmeye başladı. Haksızlığı gören insanlar itiraz ediyorlar. Oradaki fakat haksızlık şeyleri yok. biraz daha iyi için şöyle açabiliriz. Yani... Burada Beyoğlu örneği ve Ortaköy Vakfı da buna benzer bir örnek evet. Çok az sayıda insanın oy kullandığı Dolayısıyla manipülasyon açık Yönetimlerin uzun açık. yıllar aynı şekilde devam edebildiği evet, evet, Her evet. seferinde yeniden seçilebildiği vakıflar bunlar Ama bunların birkaç milyon dolarları varan hani e, e, Daha fazla açık etmemek üzere Bütçeleri var yıllık bütçeleri ve gelirleri var e, Ve bunlar O yönetimler tarafından istedikleri gibi biraz keyfek eder kullanıldığı için aslında Ermeni toplumunun, Rumlarda da aynı sorun evet. zaman zaman söz konusu olabiliyor. Ee, bir takım açıklarına, eksiklerine, okul eğitim harcamalarına, sağlık harcamalarına yetebilecek olan para o para keyfek eder harcandığı için yetmiyor. Ve haksızlık duygusu da insanlarda, isyan duygusu da buradan ileri geliyor. Orta köy iyi bir örnek. Orta köy örneğini ele aldığımızda gerçekten Orta köy yöneticileri fedakarca çalıştılar. Çok da çalıştılar. Yani orada belli kazanımları da oldu. Bu kadar iyi çalışmalara rağmen yaptıkları yatırımlar biraz keyfi olmaya başladı. Yani kendi herkes kendi sanki kendisinin malıymış gibi yönetmeye başladı. Oysa toplumun ortak çıkarları için bu kazanımlar kullanılabilir. Bunu yapmadıkları için mi zaten çıkıyoruz. Ortaköy Vakfı gerçekten çok iyi çalıştı. Şu anda çok da geliri var. Fakat mesela diyor ki ben istediğim... Vakfa istediğim kadar yardım yapabilirim. İstediğim yere istediğim kadar yardım yapabilirim. Yani vakfın olan yani dolayısıyla. Yani kendi keyfi, keyfi bir şey toplum, tarz gidiyor. Toplumun olan parayı aslında bir anlamda Kendisi kendi gibi. güçleri evet, için evet. kullanarak istediği Aynen şekilde öyle. dağıtıyor. Aynen kendi öyle. hoşuna gitmeyen tavırlar içine girenlere o parayı e, paylaşmıyor. Hoşuna giden tavırlar içinde olanlarla paylaşıyor. Ve bir anlamda kendine iktidar üretmiş oluyor. Kesinlikle. Ee, şimdi... Bir, bir mola verelim, bir ara verelim. Bir şarkı molası. Ondan sonra düşünce platformunun ne yaptığı, bu seçim ile ilgili çalışmaların ne olduğu ve nerede tıkandığını konuşacağız hızlı bir şekilde. Maria Farandiru'dan gelecek. 8 Mart, bugün 9 Mart. 8 Mart'ta özel kadın şarkıcılarla devam ediyoruz programımıza. Maria Farandiru'yu pek çok insan tanıyordur. Siyasi aktivizmiyle, kişiliğiyle de tanınıyor. Yunanistan'daki albaylar cuntası döneminde Marş olmuş, halkın diline pelesenk olmuş ve bir direniş ruhu içeren pek çok şarkının da e, icracısı. E, şimdi gelen şarkında da Toyelastopedi yani gület çocuk, e, bir Theodorakis te bestesi ve biraz önce söylediğim gibi Albaylar Cuntası döneminde antifaşist direnişin simgelerinden biri olmuş. αυγούς του κοντά στη Ροδαβλή, στην αντισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει καρδιά με χάτι το γέλα στο παιδί. Είχε ένανδριακέ και αιώνια θα Pyydikto του pyy, το γέλιο το joo, joo, την joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, το joo, joo, joo, από joo, joo, από απεργία πήρας μέσα στη φυλακή κατά την μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, θα σε κλαίω. Tuo sekruusma stakse kalee se sivi, touksi se miistakse Du bist nach Sachsen, das ist mir, doch sag die mir Sachsen, hast du Öl aus Nordheidi. Ja hör du zu, Sachsen, alles Düşünce platformu üyesi Tatyos Bebek'le sohbetimize devam ediyoruz. Ee, seçimlerin dar bölgede yapılmasının bir vakıf seçimlerinin e, sorunlar yarattığını e, gördük. Ve e, vakıflar genel müdürlüğü olumlu bir adım atarak aslında cemaatlerden, Ermeni, Rum ve Yahudi cemaatlerinden, Süryan cemaatinden yeni bir seçim yönetmeliği için taslak önermelerini hı -hı, istedi. Hı -hı. Ve düşünce platformu sizin üye olduğunuzda e, buna dair bir çalışmaya başladı. Hı -hı. Siz ne önerdiniz burada taslak olarak? Şimdi bir düşünce platformu yaklaşık bir yıldır çalışıyor. Bu yönetmelik daha iptal edilmeden çalışmaya başlamıştı. Biz gerçekten bunu önemli bir sorun olarak görmüştük ve öyle de oldu. konjektör olarak da denk düştü aslında bizim çalışmalarımıza. Bir yıldır yapılan bir çalışmamız var. Ee, biz bu çalışmaların bir kez sistemi nasıl olduğunu anlatayım ben. Nasıl ne yaptık? Önce e, patik Genel vekili görüştük. E, bütün e, önde gelin vakıfların başkanlarıyla görüştük ve toplumda arama toplantıları yaptık. Beş toplantı yaptık. Topluma açık beş toplantı yaptık ve toplumun taleplerini aldık. Daha sonra bir Anket hazırladık, ve anket yaptırdık ve bu anketi de Kondaya, sağ olsun çok çok teşekkür ediyorum Kondaya, e, Kondaya yorumlattık ve bir rapor çıktı. Yani toplumun sorunları ve de yönetmenlik ilgili neler olabilir diye şeyler çıktı. Orada son. bu dar bölge geniş bölge tercihi konusunda toplumun tercihi nasıl çıktı? E, orada yüzde 47 yanlışlıyoruz, yüzde 47 ildi, yüzde 21 bölgeydi, yüzde 19 da e, şey ilçeydi. Yani şu anda olduğu gibi olmasını savunanlar 119 değişmesini ve genişlemesini isteyenler %80. Geri kalan e değişmesini istiyor. Daha geniş bir bölgeye yayılmasını, tabanın genişletilmesini istiyor. Bunun üzerine biz yönetmenlik çalış çalışması yaptık. Bizim yaptığımız yönetmenlik çalışmasının bir, birkaç önemli e, ayağı var. Bir... Biz bir kez e, tabana eğilmesini istiyoruz. E, seç, Seçmenlerin seçiminin tabana eğilmesini istiyoruz ve bütün ilgilenende olmasını istiyoruz. E, i̇ki, herkesin her yerde hem yönetim aday olmasını yolunu açıyoruz hem de her yerde oy kullanmasını istiyoruz. E, üç, e, bütün bunlardan yola çıkarak e, vakı bir ortak. Seçim kurulu oluşturuyoruz ki ortak seçim kurulu bütün vakıfların kendi aralarından seçik adaylardan adayların kendi arasında yaptığı seçimden oluşacak bir şey. 15 kişilik falan bir yapı ve bu seçimleri Kontrol edecek ve denetleyecek Çünkü şimdiye kadar hep böyle Mükerrer Oy dediğimiz e, fa, Birden fazla oy kullanımları vardır Seçim listeleri e, seçme listeleri Sağlıklı değildi ortak seçim kurulu Bütün bunları düzenleyecek ve ortak seçim kurulu Seçimde düzenleyecek yani seçim kurulu Bugüne kadar güvenilir bir şekilde çalışmıyordu anladım. Çalışmıyordu ve üstüne üstlük Her bölge her vakıf Kendi seçim kurulunu kendisi belirliyordu Yani düşünün ki bir yönetim Zaten manipüle edebileceği az sayıda seçmeni var. Artı seçim kurulunda kendisi belirliyor. Yani yüksek seçim kuruna diyelim bir parti belirliyor. Böyle absürt bir şey. Oysa biz şimdi başka bir şey yaptık. Yüksek seçim kurulu benzer bir yapı gibi sanki. Ortak seçim kurulu oluşturduk. Ortak seçim kurulu ve il genelinde olması çok önemli. Neden önemli? Çünkü toplumdaki bu dayanışma ve ortak yaşama birlikte çalışma ruhunu geliştirecek bir şey. Çünkü toplumun Gerçekten şimdi baktığımız zaman e, kültürler birbirine yaklaşırken bizim ara bizde bölgeleri ayrılıp, ilçeleri ayrılıp kendi aramızdaki sınırları da e, örmeye çalışıyoruz. Peki, siz bu öneriyi hazırladınız, çalışmaları yaptınız ve Hı -hı. E, topluma duyurdunuz. Hem medya kanalıyla hem çeşitli toplantılar evet, evet. kanalıyla. E, hatta Patriklik'te, Patrikhanede yapılan bir toplantıda bütün Hı -hı. vakıf yönetimlerine de bunu sundunuz. Evet, ve Hı -hı. orada da genel bir kabul gördü. Yani evet. beğenildi, takdir gördü. E, pek çok vakıfta il açmak yönünde... Oy kullandı orada bir oylama da yapıldı hatta biz o zaman Ağustos'ta bu olumlu gelişmeyi Orta çok da haklı, Ermeni he? toplumu içerisinde çok, çok da görülmeyen iyi. ortak konsensüsü ortak haklın ilk zaferi diye manşete taşıyarak evet. e, duyurduk. E, her şey olumlu görünüyordu bizi de mutlu etmişti bütün bunlar e, ama sonra birden işler ters gitmeye başladı sorun e, nerede çıktı? Şimdi bütün sonuçlar anket sonuçları e, vak vak vak vakıf arası ortak kurulu var vadip diye. Orada yapılan oylama, patikhanede yapılan oylama, daha sonra e, patik genel vekilinin yönetim kurulundan istedikleri yazılarla son, çıkan sonuç hepsi il geleni istiyor. E, fakat bir komisyon oluşturdu ve bu komisyon patikhanede yaptığı toplantıda ne yazık ki bazıları ili istemiyorlar. Kim onlar? Ya o Onları burada isimlendirmek ne kadar doğru bilemiyor ama e, işte toplumumuzun ileri gelen insanları. İl istiyor, işte il istemiyorlar. Bölge istiyorlar. Hı hı. E, oysa biz onlara şunu söylemek istiyoruz: Ya toplumun iradesi, toplum ili istiyor. bölge de il istiyoruz. İl genil ne demek, bölge ne demek? Hı hı. Bölge, bölgenin sınırları, sınırları da belli değil. Bölge derken nereleri nasıl bölge, bölgeye ayrılacak o da belli değil. Bir bölge kavramı var ama nasıl bölgedir? Üç bölgeye mi ayrılacak? Eski telefon numaralarında olduğu gibi. İstanbul'dan bahsediyorum. Evet evet yani Kadıköy bir bölge işte Haliç'in öbür tarafı bir bölge bu tarafı bir bölge mi olacak? Yoksa başka bir türlü mü bölünecek o da daha belli değil. O belki da İstanbul'da genel seçimlerde uygulanan türden 3 bölge bir şey öngörülüyor. E, ya da bu e, patikaneki kiliselerin bir bölgeleri var 3-4 bölge diye belki de ona göre bölecekler. Fakat bölge kavramı zaten çok böyle havada bir şey. Sürekli değişebilecek bir, bir olgu. O da manipüle edilebilecek bir şey de. Oysa biz dedik ki ya bu vakıf herkesin vakfı. Yani ben Osman Bey'de oturuyorum. E, cenazem Yeşilköy'den kalkabilir e, çocuğumu efendime söyleyeyim e, Samatya'daki bir okula gönderebilirim e, bilmem han kimin kızımın düğününü Büyüklerde de yapabilirim yani hepsi benim zaten zaten şurada kala kala kaç kişi aldık e, 40-60 bin arasında bizim rakamdan bahsediyorlar normal bir kasaba büyüklüğünde nüfuzumuz var ve biz kendimiz hala kendimize hala parçalamaya çalışıyoruz. Burada aslında hani örnek alınabilecek ve ders çıkarılabilecek bir durum da Rum cemaatinin tavrı Onlar sayıca çok azalmış durumdalar evet. ve aslında belki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra Ermenilerin düşeceği duruma şu an düşmüş durumdalar. Aynen. Sayıca bu kadar azaldıkları için onlar arasında hiç bizimki gibi bir tartışma yaşanmadan onlar direkt il genelinde, İstanbul genelinde yaşayan Hazırladın bütün de. Rumlar, bütün vakıflar için oy kullanabilsin diye karar aldılar ve öyle bir öneri hazırladılar. Evet şimdi mesela Rumlar öyle bir öneri veriyorlar fakat bizimki hala belli değil. E, toplantılar tıkanmış durumda, kilitlenmiş durumda. Bir de ikincidir taslaktan bahsediliyor. Yani tek bir taslak da uzlaşılmayıp bir ikinci taslak bu kadar birdenbire çok doğal bir şeymişçesine Konuşulabilir, telaffuz edilebilir hale geldi birdenbire. Tabii bizim hazırladığımız taslak gerçekten toplum tarafından kabul edilebilen Toplumun sesi olan bir taslak. Şimdi bunu tabii şey yapamıyorlar. Göz ardı edemiyorlar. Böyle olunca kendi istekleriyle birlikte bir taslak da hazırlayıp göndermek istiyorlar. Tabii bu iki tane taslak etmesi bir cemaatten hoş bir şey değil. Bu nasıl çıkacak bilemiyorum. Hani hükü hükümet nasıl davranacak, e, devlet ne yapacak onu bilemiyorum. Ben burada şöyle Şimdi, bir risk ve tehlike görüyorum. He. Yani dimyata pirince giderken evdeki bulundan olmayı iki taslak sunduğunuz zaman biri bölge temelli, biri il genelli e, vakıflar genel müdürlüğü de yani buradan biz bir sonuca varamadık. En iyisi değiştirmeyelim İlçe genelinde devam etsin gibi bir karara da varabilir. Şimdi burada iki, iki tehlike var. Bir böyle diyebilir. Bir de bizimkiler gerçekten bunu geciktirebilirler dediklerini devlet gene kendi istediği gibi yapabilir. Devlet nasıl yapar? Kendi istediği gibi yapar. Bilemiyorum benim istediğim gibi yapmayacağı kesin. Dolayısıyla ben kendi istediğim isteğimin gerçekleşmesi için e, çaba gösteriyorum. E, bu konuda e, bizim son günlerde çalışmalarımız var ve bunun fikri takipini yapmak istiyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra... Bizim yapacağımız şey düşünce yani Şu an ki, kilitlenmiş görünüyor. Evet, evet. E, oluşturulan komisyon iki taslak üzerine çalışmış oldu ve iki taslak gönderilecek gibi sanki bir eğilim var. Evet. Siz bu, buna karşısınız böyle olmamasını istiyorsunuz. istiyorsunuz. Biz, de Biz de istemiyoruz. Biz de ortak bir taslak üzerinde uzlaşasın bölge ya da il neyse bizim tercihimiz belli ama hani sonuçta başka insanlar başka türlü düşünebilirler. E, bir, bir uzlaşma konsensüsü sağlansın ve en azından tek taslak gitsin evet. e, diye düşünüyoruz. Siz bunu sağlamak için neler yapacaksınız? Biz tekrar bu hafta vakıflara tek tek görüşmek istiyoruz. Patikhaneye de vakıflara da bir yazı yazdık. Hem Patik Genel ile tekrar görüşmek istiyoruz hem de vakıflara tek tek görüşüp görüşlerimizi onla iletmek istiyoruz. Çünkü biraz evvel de dediğim gibi gerçekten... Bir kasaba nüfusu kadar nüfusumuz kaldı ve kendi içimizde sanki fırtınalar koparıyoruz. Aslında bunun anlamı yok e, toplumun geleceği için şimdi geleneği düşünerek geleceğimizi feda etmemek istiyoruz biz. E, toplumun geleceğinin daha e, aydınlık olabileceğini düşünüyoruz biz yapılan çalışmalar planlamalarla falan. E, artık şu anda toplumun e, ortak çalışmaya bir koordinasyona Ee, planlama ihtiyacı var İşbirliğinin ihtiyacı var Tam şu anda öyle bir dönemdeyiz Aslında bu toplum bunu e, başarır e, Toplum nice karanlık günleri geride bıraktı Ee, çok iyi şeyler yaşadı bu toplum. Bundan sonra sanıyorum bunu aşacak gücü ve iradeye gösterecektir. Tatios Bebek çok teşekkür ediyoruz. Ee, sen notlarına doğru böyle el, bir kaykıldın ama vakit bitti. bitti ee, evet daha ya. fazla konuşacak vaktimiz yok. Tamam. Ee, ben e, bütün Ermeni cemaatinin dahil olduğu bütün meselelerin e, şu perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Türkiye için demokratikleşme, şeffaflık, eşitlik, adalet istiyoruz. Aynı şeyi kendi cemaatimizde de yapabilmeliyiz. Bunun Aynen. önünde Çıkarılan bütün engelleri de aşabilmeliyiz. Bunun için istek ve irade ve çaba göstermeliyiz. Ee, nasıl devam ediyoruz? Aynur Doğan'la devam edelim. Eskevokim güvercinim ben diyecek. Vaj vaj, äs-ma-šuk-e-le-le-kul-ke-ke-le-shin Vaj vaj, äs ma šuk e vay vay. le, -le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 Radyo Argos 94.9 Açık Radyo Reklamlar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 Lale Kart üyeleri, yıllardır İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği festival ve bienerleri destekliyor. Siz de üye olarak kültür sanatı destekleyebilir, birçok ayrıcalık ve öncelikten faydalanabilirsiniz. Lale Kart üyesi olmak ve detaylı bilgi almak için lalekart.org Mart ayında dört dörtlük değil, yüz yüzlük kampanya. Toplam 100 lira world puan. 8-31 Mart arasında gıda marketi, akaryakıt, giyim ve elektronik market sektörlerinden Börd üye işyerlerinde yapacağınız 100 liralık alışverişinizden sonra her 100 liralık alışverişinize 10 lira toplamda 100 lira Börd puan hediye. Kazan yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartınızın son 6 hanesini 3160'a gönderin. Ayrıntılı bilgi WorldCard.com.tr'de. World reklamlar bitti kaynaknatın tüm seslerine renklerini ve titreşimlerini açık oluyor.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 Haydi duygusunun kendisini aslında yaratan ve kuvvetlendiren bir şey bir anlamda açıklıyor. Kimdir nedir diye sorduğunuzda e, "Benim." diyorsunuz ama yani çıkıyor yani. "Benim." <gülüyor> radyo Agos. Ay ben kim? Ay ben kim? I painting da jetzt da jetzt da. Yet da et toi et ne toi j'ai lilyou j'ai lilyou et Duşaput Duşav Çapeje Çapeje Rasve Rasve Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu ile her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Siril pargamner, Perlus. Ay sor 9 Das 2013 ve Tarsial miassinyenk. Sevgili dostlar, günaydın. Bugün 9 Mart 2013 ve tekrar beraberiz. Bugünden itibaren yavaş yavaş fiillerin dünyasına giriyoruz. Tabii ilk önce şimdiki zamanla cümleler kuracağız. Ermencede bir cümlenin şimdiki zamanı gösterdiğini anlamak için fiilin önündeki g sesini fark etmek yeterli olacaktır. Şöyle g krem yazıyorum g-hosim konuşuyorum, g-gartam okuyorum. Şimdi dünyanın en güzel, en anlamlı fiiliyle başlayalım. Sirel yani sevmek. Fiilin kökü ser, sevgi. El, masları. O halde sirel fiili ser, kökü ve el, mastarıyla oluşmuş bir fiil. Şimdiki zaman çekimini yapalım. G sirem seviyorum. G sires seviyorsun. G sire seviyor. G sirenk seviyoruz. G sirek seviyorsunuz. G siren seviyorlar. Bu örnekte iki şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Biri g sesi, diğeri yem yes e yenk ek yen Şimdi ne yaptığımıza bakalım. Fiilin önüne g koyduk. Sonra köke yem yes e yenk ek yen ilave ettik. Basit, değil mi? Bir başka örnek: krel yazmak. Kir yazı kökü el master. G-kırem yazıyorum. G-kıres yazıyorsun. G-kıre yazıyor. g krenk yazıyoruz. g -krek yazıyorsunuz. g -kren yazıyorlar. Evet, haftanın kelimelerine gelince. Ser, sevgi. Sirel, sevmek. Sireli, sevgili Sevilen, sirellis, sevgilim ve de aynı kökten türemiş, daha önce öğrendiğimiz sirun, sevimli. Caş, yemek kökünden türeyen caşel, bar, dans kökünden türeyen barel. Örnek cümlelerimize gelince. Mayrigız şatgı sirem, hayrigız al şatgı sirem. Annemi çok seviyorum. Babamı da çok seviyorum. Sireli Ebru. Sevgili Ebru. Ebrun sirelis e. Ebru sevgilimdir. Veya sirelis ebrun e. Sevgilim Ebru'dur. Nur ve narinç gı sirenk. Nar ve portakal seviyoruz. Krel gı sirem. Yazmayı seviyorum. Soru yapalım. Kralga Yazmayı seviyor musunuz? Caşelga Yemek yemeyi seviyorsunuz. Soru hali. Caşelga Yemek yemeyi seviyor musunuz? Barel algasiren. Dans etmeyi de seviyor musunuz? Ayo şatga siren. Evet, çok seviyoruz. Bu hafta şimdiki zamanın olumlu çekimini öğrendik. Gelecek hafta olumsuzunu tanıyacağız. Size önerim, Cahşel Barel fiillerinin şimdiki zaman olumlu çekimini kendi kendinize yapmaya çalışmanız olacak. Polorit Parişapat Haçoğutyun, hepinize iyi bir hafta ve başarılar. Ay, ben, kim? Paipengim, paipengim, taitetaan, taitetaan. Tämä to, tämä to, että ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Çabe Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Şuşan Özoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Radyo devam ediyoruz. E, i̇ki Erdoğan haberimiz vardı bu hafta 6. sayfamızda. Ben şahsen Erdoğan'ın bazı konuşmalarıyla çıkışlarıyla ilgili aslında hiç konuşmamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü o bambaşka bir boyutta konuşuyor. Bambaşka bir kitleye hitap ediyor. Ve ona itiraz eden e, demokrat, sosyalist, liberal e, insanların o sesi duyurmalarına çok imkan yok. Ben daha farklı şeyler, projeler, daha farklı siyasi çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum ama bu hafta biz de Erdoğan iki sözü nedeniyle, iki açıklaması nedeniyle iki haber yaptık. Biri Viyana'da söylediği Erdoğan'ın tıpkı siyonizm gibi, tıpkı antisemitizm gibi, tıpkı faşizm gibi de insanlık suçu olarak görülmelidir sözü. Evet İslamofobi bir insanlık suçu olarak görülmelidir. Evet faşizm insanlık suçudur. Evet antisemitizm insanlık suçudur. Ama siyonizm insanlık suçu değildir. E, ve Erdoğan'ın siyonizmi bir insanlık suçu olarak adlandırması da e, çok bilinçsiz, çok böyle dil suçmesiyle açıklanabilecek bir durum değil. E, antisemitizm bu kadar güçlüyken dünyada ve Türkiye'de Yahudilere karşı önyargı çok güçlüyken e, tıpkı başka milliyetçiler gibi, milliyetçilikler gibi milliyetçi bir ideoloji olan Siyonizmi mahkum etmek, insanlık suçu mertebesini yükseltmek çok büyük bir haksızlık ve biz buna dikkat çekmeye çalıştık Rıfat Bali'nin yazısıyla. E, Rıfat Bali zaten e, milliyetçi bir ideolojiden e, öte bir şey olmayan Siyonizmin e, özellikle de e, başbakan tarafından antisemitizmle bir tutulmasının e, yaratabileceği e, olası tehlikelere e, dikkat çekti. Ee, ve bunlar arasında tabi buna hiçbir şekilde e, Siyonist sıfatını yüklenmeye e, cüret ederek e, karşı e, gelmeme gibi bir e, tehlike de var. E, Rıfat Bali'nin e, eleştirilerinden biri de. Terk ettiği başbakanın terk ettiğini ilan ettiği milli görüş ideolojisinin en belirgin vasıflarından birinin Yahudilerden İsrail devletinden ve bu devletin kurucu ideolojisi Siyonizmden nefret etme vasfı Bu vasfın halen başbakanın zihin dünyasında mevcut olduğuna işaret ettiği gibi bir endişesini ve uyarısını dile getiriyor Burada yanlış anlaşılmamasını umarak şunu da ekleyelim Yani İsrail devletinin haksızlıklarına, adaletsizliklerine, insan hakları uygulamalarına E, hepsine karşı çıkmak, hepsini eleştirmek, en sert şekilde eleştirmek tabii ki Erdoğan'ın da hakkı ayrıca hepimizin de görevi bu çünkü bir vaka. Hı hı. E, İsrail devletinin politikalarının savunulacak hiçbir yanı yok. Ama onun kurucu ideolojisi olan siyonizmi insanlık suçu mertebesine yükseltmek, Yahudi düşmanlığını körüklemeye ve belki de Yahudilere yönelik bazı saldırıların meşrulaştırılmasına e, yarayacak. Bu da dünyanın her tarafındaki Yahudileri de e, vicdanlı bütün insanları da rahatsız etmesi gereken bir şey ve ed ediyor da. Erdoğan'ın yine gündemleştirdiğimiz bir diğer açıklaması da 4 Mart pazartesi günü Türkiye Yunanistan ikinci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı dolayısıyla orada sarf ettiği ve Yunanistan Devlet Televizyonu'na verdiği demeçle ilgili burada da Erdoğan İstanbul Rumlarını bir köprü olarak gördüğünü ifade ederek Şu anda azınlıkların büyük kısmı Yunanistan'da bulunuyor. Bunlar bizim için birer köprü. Ben zaman zaman söylüyorum dönebilirsiniz. Biz bu konuda rahatız. Bunu söylerken siyasi bir risk alıyoruz. Ama buna rağmen söylüyoruz. Gelsinler şeklinde özetlenebilecek çağrısı. Biraz daha devam eder misin? Orada tabii, bir şey var. Bizim kültürümüzde birçok ortak yanlar bulunuyor. Mutfakta, müzikte ortak yanlarımız var. Ve tabii ki bunlar bizi gerçekten ciddi manada çekiyor. E, Agos yazarı aynı zamanda zaman yazarı Herkül Milas de çok güzel cevap vermiş. İnanılmaz gerçekten e, onun böyle Bütün püf noktalarını buradaki tak, bütün tak, sorunları tak, evet şey yapmış. Ben de o kısmı e, okuyayım istersen. Evet. E, Erdoğan'ın açıklamalarında bazı boşluklar olduğuna dikkat çekmiş. E, alıntılıyorum. Azınlıklar neden şu anda Türkiye'de değil? Nedeni söylense merhemi de bulunur demiş öncelikle. Sonra dönebilirsiniz izninde gerek yok. Çünkü bunların çoğu zaten TC vatandaşı. Gelin diyenler neden risk alıyor? Korkulan ne? Azınlıkları istemeyenler çok mu güçlü? Bu davet başbakan için risk ise gelecek olanlar için daha büyük risk değil mi? İnsanlar arasında uyumun olması için kültür birliği şart mı? Ortak kültür çekici ise farklılıklar ki bunlar da var tabii itici mi? Azınlıklar üzerinden geçilen köprüler değil de sıradan vatandaşlar sayılsalar, kendileri için var olsalar diye düşünsek daha iyi olmaz mı? Bunun üstüne de zaten artık diyecek bir şey yok. Evet. Ee, keşke bütün bunları e, duyabilse başbakan ya da danışmanları bir miktar daha e, geniş ufuktan seslenebilseler ya da hani alt metinlerin nereye gidebildiğini idrak edebilseler. E, bütün e, bu e, İnce hesaplara zerre kadar gönül indirmeyen, içinden yetiştiği bütün kültürlerle de dolu dolu şarkılarını söyleyen bir kadınla yani devam hem edelim. Hem ortaklıkları hem farklılıkları çekici kılabilmiş. bir Aynen. kadınla. Esma Recepova, Çingene Müziği'nin prensesi, 43 isküp doğumlu, çocukluğu Iraklı bir Yahudi olan dedesi ve katolik bir roman olan ninesiyle birlikte geçmiş. Muhteşem olsa gerek, 20 dilde şarkılar söylüyor. Aynı zamanda insan hakları alanında çalışmalarıyla. ...2002'de Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmişti. Leno. <Gülüyor> amma nisi ja Diagos'un son ve küçük küçücük kısmına geldik. Birkaç dakikamız kaldı. Dün 8 Mart'tı. 8 Mart'ın hatırına 8 Mart vesilesiyle iki Ermeni kadın sanatçının yaptıkları işlerden bahsedelim istersen. Bir tanesi fotoğraf sanatçısı Silva Bingaz'ın Doğu'nun Kıyısı başlıklı kişisel sergisi. Plevneli Proje'de sergilenmeye başladı ve 16 Mart'a kadar da açık kalacak. Mutlaka bir yol düşürülmesi karşısına geçip biraz düşünülmesi gereken bir sergi. Japonya'nın Totori şehrinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor Bingaz'ın söz konusu sergi. Lora Sarı da çok içeriden çok kıvamlı bir yazı yazmış. Oradaki yani fotoğraflara yansıyan haliyle aslında e, büyük bir sancı, dayanılmaz bir mutsuzluğun, deliliğin sınırlarında olmaktan kaynaklanan yürek burukluğunu ifade eden e, fotoğraflarla e, bütün coğrafyaları yakın kılan, insana, çok insana dair, e, ruha dair, kareler bunlar. Silva Bingaz'ın e, Japonya'da çektiği fotoğrafları ben de e, görmüştüm ve gerçekten çok etkileyici işler var. Pilevneli Projek'te ziyaret edilesi e, bir sergi. E, bir başka e, kadın sanatçının eseri de Saroyan Ülkesi, Land e, filmi. E, okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. E, İstanbul Film Festivali'nin programı açıklandı ve Lusin Dink'in yönetmenliğini yaptığı e, film. E, Ulusal Yarışma bölümünde E, yarışacak bir belgesel e, Ben izleme şansına sahip oldum ve e, Çok etkilendiğimi söyleyebilirim e, Açıkçası bu kadar Dört başı mamur bir film beklemiyordum <gülüyor> Ben çok belgesel kurdu Sayılmam öyle bir özel bir ilgimi Yoktur ama 2009'da İstanbul Film Festivali'nde Terence Davies'in Zamana ve Şehre Dair diye bir Belgesel filmi izlemiştim Liverpool şehrinin yaşadığı dönüşüm üzerineydi Çok etkilenmiştim o filmin dilinden Çok farklı filmler Lucine Linkin Saroyan ilkesiyle Terence Davies'in filmi. Ama ruhu itibariyle bana çok o filmi e, çağrıştırdı. E, ailesi Bitlis'te olan, Amerika'da doğmuş olan, dünyaca ünlü Amerikalı Ermeni yazar William Saruyan'ın e, hayat hikayesi değil ama onun Anadolu'da yaptığı bir seyahat, 1964'te yaptığı, 16 gününü geçirdiği bir seyahati anlatıyor. Ve Saroyan metinleriyle tamamen onun yüzünü hiç göstermeden ama onun yolculuğunu İzleyiciye duyumsatarak, anlatarak o yolculuğun eksiklerini, o yolculuğun duygularını, o yolculuğun e, Saroyan'ın ruhunda yarattığı fırtınayı e, çok güzel anlattığını düşünüyorum Lucille Dink'in. E, onun ilk filmi, e, umarım e, son filmi olmayacağına eminim, umarım çok çok daha güzel filmlerle de izleyiciyle buluşur ve istediğini e, sinemayla insanlara bir şeyler anlatmayı hayatı boyunca yapar. Sarayın ülkesi vesilesiyle aslında hepimizin kendi köklerimize ve film öyle el verdiği için rüyalarımıza yolculuk etme şansımız olacak. Bu vesileyi heyecanla bekliyor olacağız. Bir programın daha sonuna geldik. Şapkir'in anonsunu yapalım. Siteye lütfen bir yolunuzu düşürün ve Feryal Öne Veda edelim. Yozgat'tan bir kadın ağzı e, türkü Feryal Üney'in Bulutlar Geçer adlı albümünden gelecek. Hem enstrümanlarda hem de vokallerde yalnızca kadın müzisyenler var. Aynalı Körük. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gel dağları aşalım, hilalide buluşalım. Gel dağları aşalım, hilalide buluşalım. Kalk gidelim kol kola, gidelim telhalara. Çalmukta dolaşalım, ıssızla eyleşelim. Anas var nafile, anas var nafile, anas var aman, aman.